Velhamdülillah ve salatu ve salamu ala Resûlillah. İbni Abbas radıyallahu an diyor ki, Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana, Yavrucuğum, sana Allah'ın faydalanmana vesile kılacağı birkaç cümle öğreteyim mi buyurdu. Ben, tabi ya Resulallah deyince şunları söyledi. Allah'ı gözet ki, O da seni gözetsin. Allah'ı gözet ki, O'nu yanı başında bulasın. Rahatlık ve genişlik günlerinde, Allah'ı tanı ki, O da sıkıntılı günlerinde seni hatırlasın. Bir şey isterken, Allah'tan iste. Yardım dilerken, sadece Allah'tan dile. Çünkü olacak şeyler hakkında, Allah'ın yazısı kesinleşmiştir. Eğer bütün insanlar Allah'ın hakkında takdir etmemiş olduğu bir konuda sana yararlı olmak isteseler o işi yapamazlar. Buna karşılık yine bütün insanlar Allah'ın alnına yazmış olduğu bir zararı sana ulaştırmak isteseler yine bunu başaramazlar. Kesin imanla ve şükrederek Allah için amel işle. Bilesin ki hoşuna gitmeyen bir olay karşısında sabretmek senin hakkında çok hayırlıdır. Sabrın sonu zafer, sıkıntının sonu ferahlık ve zorluğun arkası kolaylıktır. Hazreti Ali radiyallahu anh, şöyle anlatıyor. Ey insanlar! Size söyleyeceğim şu beş şeyi öğrenin ve aklınızda tutun. Başka bir deyimle, Size söyleyeceğim şu iki tane iki ve bir şeyi öğrenin ve unutmayın. 1- Hiçbiriniz işlediği günahlardan başka hiçbir şeyden korkmasın. 2- Hiçbiriniz Rabbinden başka kimseden bir şey ummasın. 3. Hiçbiriniz bilmediği bir şeyi öğrenmekten, sormaktan utanmasın. 4. Hiçbiriniz kendisine bilmediği bir şey sorulunca ben bilmiyorum demekten utanmasın. 5. Bilesiniz ki vücutta baş ne ise işler ve olaylar karşısında da sabır odur. Başsız kalan vücut nasıl dengesini yitirirse sabırsız olarak ele alınan işler ve tüm olaylarda öyle karma karışık olur. Gerçek alim kimdir söyleyeyim mi?" dedi. Etrafındakilerin "Boyur ya emirül müminin." demeleri üzerine şöyle söyledi. Gerçek alim İnsanları Allah'ın lütfundan meyus etmeyen, Allah'ın rahmetinden ümitsiz yapmayandır. Gerçek halim, Allah'a karşı günah işlemeyi halka şirin göstermeyendir. İnsanları Allah'ın sillesini göz önünden uzak tutmamaya çağrandır. Gerçek mümin Kıyamet günü Allah'ın kesin hükmü belli olmadıkça ne Allah'a bağlı arifleri cennetlik ve ne de günahkar asileri cehennemlik ilan etmeyen kimsedir. Bu ümmetin en hayırlısı bile Allah'ın azabından asla emin olmamalıdır. Çünkü Yüce Allah Celle Celaluhu Araf Suresi 99. Ayette Şöyle buyuruyor, Hüsrana uğrayanlardan başka hiç kimse, Allah'ın sillesinden emin olmaz. Buna karşılık, bu ümmetin en kötüsü bile, Allah'ın rahmetinden ümitsiz olmamalıdır. Çünkü Yüce Allah, Celle Celaluhu, Yusuf Suresi 87. ayette, Kafirlerden başka hiç kimse, Allah'ın rahmetinden ümit kesmez buyurmuştur. yezid Rekkasi şöyle der. Kul kabre girince kıldığı namazlar sağına ve vermiş olduğu zekatlar soluna dikilir. Yaptığı bütün iyilikler onu gölgesi altına alırken sabır ona göğüs gerer ve korucularına der ki, eğer onu koruyabilecekseniz mesele yok. Fakat eğer koruyamayacaksanız çekilip yerlerinizi bana bırakınız da Allah'ın izniyle onu azaptan koruyayım der. Bu ve diğer rivayetlerden anlıyoruz ki sabır amellerin en üstünüdür. Zümer suresi 10. ayette mealen şöyle buyrulur hiç şüphesiz sabredenlere mükafatları hesapsız olarak verilecektir. Muhammed bin Müslim'in rahmetullahi aleyh anlattığına göre, adamın biri peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi, Hem malım elimden gitti benim, hem de sağlığımı yitirdim, hasta oldum, yani yakındı adam. Peygamberimiz de şöyle buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Hiç malını kaybetmeyen ve sağlığını yitirmeyen kimse de hayır yoktur. Çünkü Allah bir kulu sevince belaya uğratır ve belaya uğratınca da kendisine sabır ihsan eder. Yine kul Allah katında öyle yüksek bir dereceye erer ki bu dereceye hiçbir amel ile ermesi mümkün olmaz. Ancak uğrayacağı bir bedeni kazaya katlanmak sayesinde o dereceye erebilir. Buradan anlıyoruz ki, tüm hastalıklarımız eğer isyan etmez, elimizden geleni yapar, tedbirimizi alır, takdire razı olursak bize hayır olarak dönecek. Nisa suresinin, 123. mealindeki ayet inince Hazreti Ebubekir radıyallahu an ya Resulallah dedi. Bu ayet indikten sonra artık nasıl neşeli olabiliriz? Nasıl mutlu olabiliriz? Bunun üzerine peygamberimiz aleyhisselatu vesselam kendisine şöyle buyurdu. Allah seni bağışlasın ya Ebubekir. Sen hiç hastalanmıyor musun? Hiç rahatsız olmuyor musun? Hiç tasalanmıyor musun? Hiç üzüntü çekmiyor musun? Yani çektiğin bütün sıkıntılar günahlarına kefaret olur. Peki Nisa suresi 123. ayette ne buyruluyordu? ''Kötülük yapan cezasını çeker ve kendisini Allah'tan başka ne dost ne de yardımcı bulamaz.'' Allah'ın vereceği cezayı kimse ondan savamaz. Hazreti Ebubekir radıyallahu an işte bu ayet indiğinde bu korkuyu yaşamış ve müjdeyi almıştı. Habab bin Eret radıyallahu an diyor. Bir gün Peygamber Efendimizin yanına gitmiştik. Kendisini Kabe'nin gölgesinde kaftanını yastık yapıp güzelce uzanmış olarak bulduk. Bu arada halimizden yakınarak, ''Ey Efendimiz, dua edin de Allah bizi zafere erdirsin.'' dedik. Bunun üzerine hemen doğrularak oturdu, yüzü öfkeden kızarmış şekildeydi. Arkasından şunları söyledi. Eski dönemlerde kimi zaman adam yakalanarak canlı canlı kuyuya gömülür ve başı tepesinden itibaren testereyle ikiye ayrılırdı da bu işkenceler karşısında yine dininden dönmezdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelip de bu cümleleri kuran sahabi efendilerimizde az şeyler yaşamadılar. Mümkündür ki sizinle paylaştığım bu olay yaşandığında Mekkeli müşriklerin zulmünün en yoğun olduğu zamanlardı. Onlar da acı, ızdırap çektiler. Elem dolu hayatları oldu ama isyan etmediler. Enes bin Malik radiyallahu an rivayet ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kıyamet günü dünyanın en mutlu insanı Allah'ın huzuruna getirilir. Bir anlığına cehenneme sokulduktan sonra kömür gibi yanıp kararmış olarak oradan çıkarıldıktan sonra kendisine, ''Oraya atılmadan önce hiç mutluluk sürdün mü?'' diye sorulur. Adam bu soruya, ''Hayır, yaratıldığımdan beri bu belayı çekiyorum ya Rabbi'' der. Buna karşılık, en çileli insan huzura getirilir. O da bir anlığına cennete konduktan sonra, ayın on gibi parlak bir çehreyle oradan çıkarıldıktan sonra kendisine, ''Ey falan, oraya girmeden önce hiç sıkıntı çektin mi?'' diye sorulur. O adam bu soruya, ''Hayır, yaratıldığımdan beri hep bu sefa içindeyim Ya Rabbi'' der Celle Celaluhu. Yani dostlar, bugün yaşadığımız sıkıntılar, Allah Celle Celaluhu izin verirse, biz cenneti gider, rahmetiyle bize tecelli buyurur, kazanmış olursak, o zaman dünyada yaşadığımız bunca acı, elem, keder, hastalık, ağır imtihanları hiç hatırlamayacağız bile. İbni Abbas radıyallahu an rivayet ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kıyamet günü en önce cennete çağrılacak olanlar, sevinçli ve sıkıntılı anlarında Allah'a çok hamd edenlerdir. Buna göre kul başına gelen sıkıntılara sabırla katlanmalı ve bilmeli ki, Allah'ın kendisine verdiği belalar, başından savdığı belalardan çok daha fazladır. İşte bunu düşünerek Allah'a hamd etmelidir. Ayrıca mümin olarak bizler, Efendimiz'i kendimize örnek almalı ve onun eziyetlere karşı nasıl sabrettiğine bakmalıyız. Nitekim yine bu konuda İbni Mesud radiyallahu şu olayı anlatıyor bizlere. Bir defasında iki cihan sultanı efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'nin yanında namaz kılıyorlardı. O sırada Ebu Cehil ve adamları da oralarda oturuyorlar. Bir gün önce orada bir deve kesilmişti. Ebu Cehil, hanginiz şu deve işkembesini kaldırır da onun üstüne o secdeye varınca ensesini atar, dedi. Efendimiz aleyhisselamı kastederek. Ebu Cehil'in bu sözü üzerine, en şerlilerinden bir tanesi yerinden sıçradı ve Efendimiz secdeye varınca devenin işkembesini boynuna atıverdi. Arkasından da hep birlikte kahkahayla güldüler. O sırada ben ayakta duruyor ve olup bitenleri seyrediyordum. Cesaret edemedim. İçimden keşke cesaretim olsa da o işkembeyi Efendimizin üzerinden atabilsem dedim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şey olmamış gibi başını kaldırmaksızın secdesine devam ediyordu. O sırada bir adam koşup durumu Fatıma'ya radiyallahu anha anlattı. Fatıma o sırada küçük bir kız olmasına rağmen koşa koşa geldi ve işkembeyi babacığının boynundan verdi. Arkasından da Ebu Cehil ile adamlarına Ağır sözlerle çıkıştı. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem namazını bitirince yüksek sesle üç kere üst üste Allahım Kureyşlileri sana havale ediyorum diyerek cümlesini bitirdi. Efendimizin bedduasını duyunca korkularından gülüşmeyi birden kesi verdiler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bedduasına devam ederek Allah'ım Ebu Cehili, Ukbe'yi, Utbe'yi, Şeybe'yi, Velid'i ve Umeyye'yi sana havale ediyorum dediğini duyunca moralleri hepten gitti. Muhammed'i hakkı tebliğ etmek için gönderen Allah'a yemin ederim ki Peygamberimizin adlarını saydığı bu kimseleri Bedir Savaşı sırasında kendi gözlerimle ölüler arasında gördüm. Sallallahu aleyhi ve sellem. Anlatıldığına göre zamanın birinde bir mümin ile bir kafir balık avına çıkmışlar. Kafir adam inandığı o putlarının adını anarak ağına atıyor ve Ağını yukarıya çektiğinde balıkla dolu olduğu görülüyordu. Mü'min adam da Allah'ın adını anarak yine ağını attığı halde hiç balık gelmiyordu. Nihayet akşam üzeri ağına bir balık takıldı. Fakat o da sıçraya sıçraya dalga geçer gibi tekrar dereye verdi. Böylece mü'min adam, bir balık bile tutamazken kafir balık dolu kocaman bir torbayla geri döndü. Bu durum müminin korucu meleğini üzmüştü. Fakat görevli olduğu yere çıkınca Allah ona müminin cennetteki yerini gösterdi. Melek orayı görünce vallahi o buraya gelecek olduktan sonra karşılaştığı hiçbir tersliğin ona zararı yok dedi. Allah Celle Celaluhu aynı meleğe bir de kafirin sonunu yani cehennemdeki yerini gösterince Vallahi dedi, o sonunda buraya gelecek olduktan sonra eline geçen hiçbir dünya nimeti kendisine yaramaz. Enes bin Malik radiyallahu an rivayet ediyor. Peygamber Efendimiz, Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah bir kulun iyiliğini istediği veya onu dostları arasına katmayı dilediği zaman üzerine bela yağdırır. Bela yağmuruna tutulan kul, Rabbine dua edince melekler, Ya Rabbi, bu bir tanıdığın sesi derler. İkinci kez Allah'a yalvarınca yüce Allah, Buyur ya kulum, ''Ne istiyorsan veriyor, her kötülüğü başından savıyorum ve senin için nezdimde ondan da üstününü hazırladım.'' buyurur. Kıyamet günü, iyi amel işleyenler huzura gelince, namaz kılanların, oruç tutanların, zekat verenlerin, hacca gidenlerin amelleri tartılır, sevapları verilir. Fakat şu üç günlük dünyada sıkıntılara, Hastalıklara yani genel anlamda belalara katlananlara sıra gelince onlar için ne terazi kurulur ve ne de defterleri incelenir. Bunlar yerine dünyada nasıl üzerine bela yağdırıldıysa aynı şekilde üzerlerine sevap yağdırılır. Yeter ki Müslüman olsunlar, Allah'a tevbe etsinler, ibadetlerine devam etsinler. Dünyada başı hiçbir derde girmemiş olan kimseler bu durumu gördüklerinde, vücutlarının dünyada makaslarla doğranmış olmasını isteyeceklerdir. Nitekim Allah Celle Celaluhu sabredenlere mükafatları hesapsız olarak verecektir. Eserlerde anlatıldığına göre, Kıyamet günü Yüce Allah Azze ve Celle, şu dört kimseyi dört zümreye örnek göstererek bahanelerine çürütecektir deniyor. Tembihül Gafilinde yazıyor. 1- Zenginlere Hazreti Süleyman'ı aleyhisselam örnek olarak gösterecektir. Zenginler sana ibadet etmemize zengin oluşumuz engel oldu deyince onlara Süleyman aleyhisselam gösterilecek ''Sen Süleyman'dan daha zengin değildin. Buna rağmen onu zenginliği bana ibadet etmekten alıkoymadı.'' buyrulacak. Kölelere de Hazreti Yusuf örnek gösterilecek aleyhisselam. Köleler, ''Bağımlılığımız, işimiz, gücümüz bizi sana ibadet etmekten alıkoydu.'' deyince, Yüce Allah kendilerine, ''Yusuf da sizin gibi köleydi ama bağımlılık onu bana ibadet etmekten alıkoymadı.'' buyuracak. Fakirlere de İsa aleyhisselamı örnek gösterecektir. ''Fakirler, sana ibadet etmemize engel olan yoksulluğumuzdu.'' deyince, ''Sizler İsa kadar mı yoksuldunuz? Böyleyken, yoksulluk onu bana karşı ibadet görevini yerine getirmekten alıkoymadı buyurulacak. Hastalara da Eyyub aleyhisselam örnek gösterilecek aleyhisselam. Hastalar, Ya Rabbi sana ibadet etmeme engel olan dünyadaki şu şu hastalığımdı deyince, siz mi yoksa Eyyub mu daha çok hastalık çekti? Öyleyken hastalık onu bana ibadet etmekten alıkoymadı buyuracaktır. Yani duyduğunuz gibi kıyamet günü hiçbir günahkar geçerli bir bahane, bir mazeret ileri süremeyecek. Zaten salih insanlar hasta olunca. Veya başka bir sıkıntıyla karşılaşınca günahlarına kefaret fırsatı doğdu diye sevinirlerdi. İbni Mesud radıyallahu an rivayet ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şu üç özelliğe sahip olan kimse dünya ve ahiretin hayrına sahip demektir. 1- Allah'ın takdirine razı olmak. 2. Belaya sabırla katlanmak. 3. Rahat dönemlerinde Allah'a dua etmek. Bir kez daha anlıyoruz ki, ne kadar uğraşırsak uğraşalım, didinirsek didinelim, moralimizi bozarsak bozalım, takdir değişmiyor. Elden geleni yapmak, Çabalamak, uğraşmak bizim yapmamız gereken. Kimse, kimsenin rızkını yiyemediği gibi, kimse kimsenin ecelini ne öne ne de arkaya alabiliyor. Bu hadisi şeriften öğreniyoruz ki, sadece bir kişiye işimiz düştüğü zaman yanına uğramamız veya ona telefon açmamız nasılsa, Hasta olduğumuzda, ağır borcumuz olduğunda, bir müşkülümüz olduğunda sadece Allah'a dua etmemiz yanlıştır. Hoş, gidecek zaten başka bir kapımız yok. Elbette bu zamanlarda kendisine yöneleceğiz ama hasta olmadığımız, borcumuzun olmadığı veya düne göre daha iyi durumda olduğumuz bir zamanda da Allah'a Celle Celaluhu dönmeli hatırlamalıyız. Peki bu nasıl olur? Hocalarımız dua ile zikir ile şükür ile derler. Ukbe bin Amir radıyallahu an anlatıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Devamlı olarak günah işleyen birine yüce Allah'ın her istediğini verdiğini görünce biliniz ki. Bu istidraçtır. Onu azaba yavaş yavaş yaklaştırmaktadır. İstidraç, Müslüman olmayanların diğer insanlarda görünmeyen harikulade olayları yapabilmesidir. Peygamberimiz sözlerinin burasında En'am suresinin 44. ayetini okudu. Kendilerine yapılan uyarıları unutunca, üzerlerine her şeyin kapılarını açı verdik kendilerine verilenlerle şumarınca da ansızın onları yakaladık birdenbire tüm umutlarını yitiriverdiler yani onlar kendilerine verdiğimiz emirleri dikkate almadılar Kula kardı ettiler böyle yapınca önlerine her türlü nimetin kapısını açtık onlar bu nimet bolluğu içinde zevk sefaya dalmışken hiç beklemedikleri bir anda onları kıskıvrak yakaladık ve birdenbire bütün umutlarını yitiriverdiler. Bugün eğer imkanlarımız fazlalaştıysa, bugün derken şu asrımızdan bahsediyorum. Buzdolabımızda bin bir tane nimet, evimizin içerisinde işimizi kolaylaştıran yüzlerce, binlerce nimet. Bundan 300 sene önce yaşayanlara oranla nimetleri daha fazla görüyoruz. Bakkalda, manavda nimet üstüne nimet var. Yeter ki paranız olsun. Şimdi, bazı şeylerin güzel olması, bol görünmesi, imkanın artması sadece hayır olmayabilir. Ayette buyrulduğu gibi, bu zenginlik şumarıklığa dönüşürse Allahu Teala'nın buyurduğu gibi nimetlerin kapısı açılmış olabilir. Lakin bu nimetlerin kapısının açılması hayır getirmez. Daha da şumarmaya, daha da yoldan çıkmaya ve Allah korusun isyan etmeye sebep olur. Bugün bazı kardeşlerimizin söylediği gibi İbrahim abi buyur. Neden Amerika bu kadar rahat? Elin İngiliz'i şöyle, elin İtalyan'ı, Alman'ı böyle, o rahip böyle, bu haham böyle, adamların oturduğu yer şöyle, maaşı böyle, bilmem ne, sıkıntıları yok, dertleri yok. Neden Müslümanlar hep sıkıntı çekiyor? Neden o bu sebeplerle Müslümanların üzerine bombalar yağıyor? İşte anlamalıyız ki cennet ve cehennem nasıl birbirinden ayrıysa, hak ve batıl da birbirinden ayrıdır. Onların tüm ücretleri peşin olarak dünyada verilmiştir. Ama ahiretleri tarumardır. O yüzden Müslüman elbette elinden gelen her şeyi yapmalı, ilimde, fende, tıpta, her yeniliği, yararlı, faydalı olan her şeyi denemeli, üretmeli ama bir kafirle, aynı kategoride yer almadığını ve dolayısıyla dünyada imtihana maruz kalacağını da unutmamalıdır. Ebu Hureyre'nin radiyallahu an bir anlattığı hadis var bizlere aktardı. Diyor ki: Sahabilerden biri bir gün Peygamber Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem insanlar arasında en ağır belalara uğrayan kimlerdir diye sordu. Bu soruya en başta peygamberler, sonra salihler ve sonra da sırasıyla bu ikisinin arkasından gelenler şeklinde cevap buyurdu. Yani, bırak dünyada şöyleymiş, adalet böyleymiş, şu şu şu ülkeler bu bu bu sınıf insanlığa şöyleymiş, inanan insanlar... Eğer dünyada çektiklerine sabreder, sabrederken elinden geleni yapmak buna dahildir, ama takdire rıza gösterirse, isyan etmezlerse, orada kazanacaklar. Üç şey, iyilik hazinelerinden bir hazinedir, ama değerini bilemeyiz. Şöyle anlatırlar, 1- Verilen bir sadakayı gizli tutmak, 2- Çektiği o acıyı, o imtihanı reklam etmemek, açığa vurmamak ve 3. Uğranan belayı hiç kimseye söylememek. Bunlar kul bilse diyor altın değerindedir. Kardeşlerim, Rabbimiz Celle Celaluhu her şeyin en doğru olanını biliyor. Dolayısıyla kendisine yöneleceğiz, kapısında duracağız. Bu kapı bana açılır mı? Veya bu kapı ne zaman açılır değil? Mevlana'nın dediği gibi o kapıda durmayı bileceğiz. Elden geleni yapacağız. Şura Suresi 30. Ayette şöyle buyuruluyor. Başınıza gelen her musibet, kendi ellerinizin yaptığı şeyler yüzündendir. Allah, işlediklerinizin çoğunu da affeder. Demek ki dünyada karşılaştığımız musibetler, işlediğimiz günahlar yüzünden kimseye zulmetmez hüdası, kişinin çektiği kendi cezası derler. Ve programımızın nihayetinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisini zevkle lezzet almamız kabilinden dinleyelim. Buyuruluyor ki, ayağa batan dikenden en ağırına kadar müminin başına gelen her sıkıntı, musibet mutlaka onun bir günahının silinmesini sağlar. Hazreti Aişe radiyallahu anha bu hadisin ravisi. Hayat yolcularına Rabbimiz Celle Celaluhu mükafatlarını arttırsın. ''Şu sesimizi kimler dinliyorsa, her ne imtihanınız varsa, o kadar çeşitli ki kimi hanımından, kocasından, evladından, sıhhatinden, parasından, iş yerindeki insanlardan, iç sıkıntılarından, bazen bunların hepsinden ne sıkıntınız varsa.'' Rabbimiz Celle Celaluhu hiç kimseye zulmetmeyeceğini buyuruyor. ''Biz kul olarak bunu bilelim.'' Ama yine de duamızda bela çağırmayalım. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi! Ne olur dünyada ve ahirette afiyet nasip eyle bizlere. Ya Rabbi ne olur? Taşıyamayacağımız yükü bize vermiyorsun. Bunu biliyoruz. Ve biz nankörüz, zayıfız. Ne olur günahlarımızı affeyle. insi ve cinni şeytanların şerrinden bizleri muhafaza eyle. Şeytana uyup da verdiğin imtihanlarda başarısız olmaktan bizleri, çoluğumuzu, çocuğumuzu, ümmeti Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem muhafaza eyle. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.